Cenaze namazında yapılan bid'atlar. <gülüyor> Diyor ki As-salatu ala ghaibin sebeq ansulliye 'alayhi." ve maalesef şedid bugün yani tevhid kalesi sayılan Söyde Arabistan'da bile bu gibi bid'atlar maalesef şedid yapılıyor. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü hicret etmeden önce bazı Müslümanlar Hebeşistan'a hicret etmiştiler. Şu anda yani bu zamanda ona İthiyopya diyorlar. O zaman Hebeşistan ismiydi. Bu sene bu zamanla da diyorlar ki İthiyopya. <gülüyor> Ve Müslümanlar eziyetten dolayı oraya hicret ettikten sonra orada Annecaşi yani oranın hakimi. Allah'ın sesinden dedi ki: "Orada adil bir hakim var. Oraya hicret edin. O size hiç zulüm etmez, bilakis sizi korur." Ve oraya gittiler Müslümanlar. Medine'ye hicret etmeden önce. Orada Mekke'de müşriklerin baskısından, eziyetinden, işkencesinden dolayı dayanamadılar. Ve oraya hicret ettiler ve tabi oradaki hadise uzundur. Ben yani sadece şahit olan meseleyi anlatacağım. Ee, orada El-Necaşi Müslümanların ona anlattıktan sonra Aleyhisselamın vasıflarını ona anlattıktan sonra Müslüman oldu. Ancak Müslüman olduktan sonra İslamını gizli tutarak yine Hristiyanlara hakim olmaya çalıştı. Ve bu da biliyorsunuz Müslümanların çoğu Müslüman hakimleri tekfir ediyorlar. Diyorlar ki Allah'ın hükmüyle hükmü etmeyen kafirdir diyorlar. Ve necaşi rahimahullah biliyorsunuz. Müslüman olduktan sonra Hebeşistan'da yine küfrün kanunlarıyla hükmediyordu. Ve İslam'ını gizli tuttu. Yani halkın yanında namaz kılmıyordu, oruç tutmuyordu mesela veyahut da tutulmaması gerekiyorsa eğer fark etmemesi için tutmuyordu. İmanını gizli tuttu. Ve Allah'ın emir ve yasaklarını gücü nispetinde yapmaya çalıştı. Ve bu mübarek insan her şeyden önce bu Müslümanları koruduktan sonra ve İslam'a girdikten sonra İslam'ını gizledikten sonra ve küfrün kanunları kanunlarıyla hükmetmekle beraber Aleyhissat ve selam ne yapmadı onu tekfir etmedi. Bu bir. İkincisi Habesistan'da vefat ettikten sonra biliyorsunuz Allahu Teala selam dedi ki kardeşiniz Necaşi vefat etti. Ve onun cenaze namazı cenaze namazını kılmak için Müslümanları davet etti ve gıyaben cenaze namazını kıldı ve Yahudta kıldırdı. Bu namaza binaen bazı Müslümanlar ne yapıyorlar? Mesela dışarıda Onların ülkesi içinde değilse veyahut da onların ülkeleri içerisinde olup da sözde değerli birisiyse onun hıyabi namazını kılıyorlar. Ve biliyorsunuz burada mesela İbn Üthemin Rahimahullah'ın cenaze namazını kılınmasına rağmen yani bütün Söyüde Arabistan'da hıyabi namazı kılındı. İmam İbn Bezgin'e o şekilde hıyabi namazı kılındı. Halbuki Mekke'de onun namazı kılındı cenaze namazı kılındı. Ve Türkiye'de, Amerika'da, işte İslami ülkelerde görüyorsunuz. Bir Müslüman öldüğü zaman artık herkes ne yapıyor? Gıyabi namazı kılınıyor. Ve bu gıyabi namaz sadece sadece küfür bir ülkede veyahut da daha başka bir ülkede ölüp de onun cenaze namazı kılınmadıysa tamam mı? Müslümanlar tarafından ne yaparlar? Müslümanların imamı emreder ve o insanın cenaze namazını kılarlar. Örneğin bir Türk Müslüman Amerika'da öldü ve Amerika'da cenaze namazı kılınmadı. Tamam mı? Kılınmadı. Amerikalılar mesela attılar bir yere gömdüler. Müslümanların haberi oldu Türkiye'de. Ne yapıyor mesela? Diyelim ki Türkiye'nin... Diyanet İşleri Başkanı orada ne yapıyor? Müslümanları davet ediyor ve diyor ki mesela işte şöyle Müslüman kardeşimiz vefat etmiş, biz gıyaben onun cenaze namazını kılacağız. Bunda bir beis yoktur. Ama cenaze namazı kılınıp da onun gıyabi cenaze namazı kılmak kesinlikle caiz değildir ve bidaattır. Ve burada maalesef Şedid Teuhid Kalesi'nde bunu yapıyorlar. Mesela Melekvahat öldüğü zaman cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaz, cenaze namazı kılındı. Halbuki o, o zaten burada cenaze namazı kılındı. Tamam mı? Ondan sonra Emir Sultan vefat ettiği zaman cenaze, gıyabi cenaze namazı kılındı. Tamam mı? Ve böyle büyük adamların cenaze namazı, gıyabi cenaze namazı kılınıyor. Ee, İmam İbni Üthemin'e aynı şekilde vefat etti, gıyabi cenaze namazı kılındı. Efendim imamımız vefat etti. Onun riyabi cenaze namazı. Peki niye İmam Elbani öldüğü zaman riyabi cenaze cenaze namazı kılınmadı? Hmm. Niye? Siyasi anlaşamadıkları için. Ha o zaman istediklerinin cenaze namazını kılıyorlar, istemediklerini kılmıyorlar tabii ki. Bu doğru değildir bu. Ve bu insanların tamam mı? Bu bani alimlerin özellikle İmam İbn Ütheymin ve İmam İbn Bez gerçekten rabani alimler. Bu bir gerçektir yani. Ve ben onların derslerine çok katıldım. Yani nice senelerce senelerce katıldım onların derslerine. Ve gerçekten de alimdirler ve bütün dünya alimleri bu iki kişinin İmam Elbani ile beraber veya hatta üç kişinin dünyada bu zamanda yani en ileri gelen alimlerden olduklarına dair şahitlik etmişler dünya alimleri. Tamam. Ha O zaman sünnet, sünnete uygun olan nedir? Bir kişinin cenaze namazı kılınmadıysa o kişinin cenaze namazı kılınmakta bir beis yoktur. Ama cenaze namazı kıldıysa ve bununla örnek verecek olursak Allah Aleyhisselatü Vesselam zamanında dışarıda ölen sahabilerin hiçbirisinin gıyabi namazını kılmamıştır. Niçin sadece Necaşi'nin namazını kılmıştır? Necaş'i rahime Allah. Küfür bir ülkede öldü. Tamam mı? İmanını gizli tuttu. Yani İslami şeyleri açıktan yapmadı ve vefat ettiği zaman Hristiyanlar kendi dinlerine göre onu gömdüler. Ve Ali ve selam onun İslam'a girdiğini bildiği için, tamam mı? Ve orada Cebrail ve Selam Allah Celle, Celle tarafından ona haber verildi. Ve bütün ashabı topladı ve onun gıyabi cin, cenaze namazı kıldı. Bu gayet normaldir. Ve halifeler döneminde nice sahabiler öldüler. Bu halifeler hiçbir zaman kalkıp da cenaze namazı kılan bir Müslümanın gıyabi cenaze namazını kılmamışlardır. O zaman cenaze namazı kılınıp da gıyabi cenaze namazı kılınıyorsa bu nedir? Bu bidattır. Ve her bidat delalettir. Her delalet, her delalet de cehennemliktir. Tamam mı? Ve aleyhissalatü diyor ki her kim bir amel yapar, yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse o amel merduttur. O zaman gıyabi namaz sadece cenaze namazı kılınmayan kişinin gıyabına namazı kılınır. Onun dışında kılmak doğru değildir. <gülüyor> ve burada diyor ki: "En-ne resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lem yekun yusalli ala kulli gayıbin. Allahu Teala ve her gayıb olan kişinin arkasında e, cenaze gıyabi cenaze namazını kılmıyordu. Fakad mata katir minen nasi haric el medine." Medine'nin dışında birçok insanlar vefat etti. Tamam mı? Felem yusalli aleyhim salatil gaib. Ve onların üzerinde gaib cenaze namazını kılmadı. Aleyhissalatü vesselam. El, -el hulefe ar-raşidun kedalik diyor. Aynı zamanda raşid halifeler yine o şekilde. Onların zamanında nice yerlerde Müslümanlar öldü. Ve biliyorsunuz dünyanın her tarafına cihada gittiler. Ta Azerbaycan'a kadar gittiler. Ve orada mesela... Müslümanlardan birisi vefat ettiyse veyahut da istişhad ettiyse aleyhissalatü vesselam ona haber verilmesine rağmen kalkıp da gıyabi Müslümanları Medine'de toplayıp gıyabi namazını kıldırmıyordu aleyhissalatü vesselam. Niçin? Çünkü cenaze namazı kılınmıştır. Ve bugün bu zamanda maalesef الشedid, gıyabi namazı siyasi mesele oldu yani. Yani bizim taraftarımızsa veyahut da bizim liderimizse kılıyoruz, bizim taraftarımız veyahut da bizim liderimizde ise kılmıyoruz. Yani bu doğru değildir gerçekten. Yani tevhid kalesinde bu yapılıyorsa o zaman Allah'ın müstaen diğer ülkelerde. Evet. İkincisi diyor ki cenaze namazında hal' el hızaa'a'ndı salat ve vekuf عليه. Bu bizim Türkiye'mizde çok yapılıyor yapılıyor maalesef şiddet. Cenaze namazı kılındığı zaman imam ve imamın arkasında birçok insan bakıyorsun ki ayaklarını çıkararak ayakkabıların üzerine koyuyorlar böyle. soyuyor çıkarıyorlar ayakkabılarını ayakkabıdan ve ayakkabılarının üstüne basıyorlar. Sen, Bu şekilde namaz sen, kılıyorlar. Sebep onlara sor. <gülüyor> yani sebep onlara sormak lazım. Niçin çıkarıyorsunuz? <gülüyor> tamam mı? Niçin çıkarıyorsunuz? Eğer ayakkabı eğer necis ayakkabını ise mantığıyla çıkarıyorlarsa peki necisiyse niçin üstüne basıyorsunuz? Ve biz dün birisi soru sordu. Hani biliyorsunuz ee, namazın şartlarından neydi? İşte Necesi. üzerinde olan elbise temiz olacak. Tamam mı? Vücudu temiz olacak. Bir de namaz kıldığı yer kesimi temiz olacak. Temiz olacak derken en necasetten temiz olacak. Ama kirli olabilir. Tamam mı? Ve eğer diyelim ki bu insanlar eğer ayakkabı necistir diye ayak, ayaklarını çıkarıp da üzerinde basıyorlarsa o zaman sen necis bir şey üzerine basman doğru değildir. Öyle değil mi? Namazın fasittir. Yok eğer necis değilsen niçin çıkarıyorsun? V.A. diyor ki ayakkabılarınızla namaz kılınız zira ehli kitap ayakkabılarıyla namaz kılmıyorlar. Siz de onlara muhalefet ediniz diyor yani yahudilere, ehli kitaba ve Hristiyanlara onlara muhalefet ederek siz ayakkabılarınızla ne yapınız namaz kılınız ve biliyorsunuz Ali Satt ve selamın mescidi onun döneminde normal topraktı ve herkes ayakkabalı ayakkabısızla namaz kılıyordu. O nice hadis-i senet babında görmüştük hatırlıyorsanız. Ali Satt ve selam diyor ki biriniz camiye girmek istediği zaman diyor ayakkabısına baksın. Eğer onda bir necaset varsa diyor onu toprağa iyice ne sürsün ondan sonra girsin namazını kılsın. Ha o zaman o toprak o necasetin nedir? Necasetin gidericisidir. Tıpkı su gibi ne yapıyor? Temizleniyor. Ha o zaman cenaze namazı kılınırken ayak çıkarmak doğru değildir. Eğer necasetten dolayı çıkarıyorlarsa o zaman üzerinde basmamaları gerekiyor. Çünkü <gülüyor> ne cistir. Kenara koymaları gerekiyor. Yok öyle değilse o zaman Hristiyanlara veya, veya hatta Yahudilere bu konuda muvaffakat etmiş olur Çünkü onlar hiçbir zaman ayakkabılarıyla namaz kılmıyorlar. Böylece sünnete aykırı hareket ederek Yahudi ve Hristiyanlara uymuş oldular. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla namaz kılmıyorlar. Ve hiç kiliselere gittiniz mi bilmiyorum. Ben gittim. Bazı Lübnan'da bazı kiliselere gittim. Gidiyorduk bakıyoruz ne yapıyorlar bunlar. Tamam mı? Ve adamlar böyle ayağa kalktıkları zaman işte papaz onlara komut veriyor kalktıkları zaman ayakkabılarını ayak ayaklarını ayakkabılardan çıkararak ama bizim Müslümanlar gibi böyle üstüne basmıyorlar kenara bırakıyorlar. Yani onlar orada sünnete uyuyorlar. Bizim Müslümanlar tam sünnete aykırı hareket ediyor. <gülüyor> Bizim Müslümanlar ayakkabının üzerine basarak namaz kılıyorlar, cenaze namazını. Yahudi ve Hristiyanlar şöyle kenara bırakarak namaz kılıyorlar. Ve hakikaten de biliyorsunuz, Aleyhisselatü Vesselam bir gün namaz esnasındayken Cibrin geliyor ona diyor ki Aya, ayakkabında e, necaset var. Hemen namaz esnasında Aleyhisselatü Vesselam çıkarıyor, bir rekat kılmıştı, çıkarıyor ve kenara koyuyor soluna. Onun için burada mescitlerde özellikle Medine'de ve Mekke'de dikkat ediyorsanız Müslümanlar namaz kıldıkları zaman ayakkabılarını önlerine koyuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ayakkabıları öne koyup da ona karşı ayakkabılara karşı namaz kılmayı nehy ediyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ayakkabıyı ayağınızdan çıkardığınız zaman sağınıza koymayın. Tamam mı? Sonunuza koyun eğer solunuzda kimse yoksa. Eğer sağınızda ve solunuzda kimse varsa iki ayağınızın arasına koyunuz. Tamam mı? İki ayağınızın arasına. Ama kiblenize koymayınız. Ve burada Müslümanlar cahildirler. Görüyorsunuz. da Medine'de, Mekke'de Müslümanlar ömre yaparken, hac yaparken hepsi cahil. Kimin ne yaptığını bilmiyor. Adam ibadete gelmiş. Nasıl ibadet yapacağını bilmiyor. Tıpkı namaz kılmak istiyor. Nasıl namaz kılacağını bilmiyor. Ve Müslümanlar dinlerinde gerçekten cahildirler. Ve neticede yani bu gibi bidatlar cehaletten dolayı veya da mevzu yani uyduru, uyduruk ve yahut zayıf hadislere dayanarak ya zayıf hadislere dayanarak bid'atlar oluşturuyorlar ve bir sünnet aykırı hareket ediyorlar veya cehaletlerinden dolayı ve bu insanlar genelde cahildirler. Ha o zaman Müslüman namaz kıldığı zaman Müslüman namaz kıldığı zaman eğer onun sağında sonunda kimse yoksa Ayakkabısını çıkaracak, sonuna koyacak. Ve Yahudi ve Hristiyanlar namaz kıldıkları zaman onu o şekilde yapıyorlar. Biz bizim Müslümanlar cenaze namazını kıldıkları zaman <gülüyor> ayağını çıkarıyor, üstüne bırakıyor. Bu bir. İkincisi Mekke'de veyahut da Medine'de dışarıda namaz kıldığınız zaman mesela ayakkabıyla namaz kılıyor adam diyor ki ya ahi haram alek ya ahi diyor. Haram alek diyor. İklağ, iklağ teki diyor ayakkabıyla namaz kılıyorsun ha, Müslüman diyor ki ya diyor yazık ya arkadaş haram diyor günahdır diyor nasıl ayakkabıyla namaz kılıyorsun ayakkabıyla bak ayakkabıyla namaz kılmak sünnet iken ayakkabısıyla namaz kılan kişiyi ne yapılıyor kınılıyor niçin Çünkü bu adam bilerek kılıyor o adam bilmeyerek konuşuyor ha, o zaman Müslümanlar dinlerinde bilinçli olmaları gerekiyor Tıpkı dünya hayatında Tahassuslarında nasıl bilinçli olmak istiyorlarsa dinlerinde de bilinçli olmaları gerekiyor. O zaman Müslüman cenaze namazı kıldığı zaman ayakkabısıyla kılacak. Veyahut da çıkardıysa mesela ne, ne ceset varsa o zaman ne yapacak? Üstüne basmayacak, kenara çıkaracak. İçinden ne ceset olmadığı müddetçe ayakkabıyla namaz kılmak nedir? Caizdir. <gülüyor> Ve diyor ki Min sünneti assalatu finnial'' diyor. Aslında diyor, ayakkabılarla, ayakkabıyla namaz kılmak sünnettir. Ve özellikle mesela dağlara gittiği zaman, mesela baraj gidiliyor, sahraya falan filan. Namaz vakti geldiyse, hani camilerde genelde ayakkabısız namaz kılıyoruz. Hiç olmazsa bu gibi yerlerde fırsatı değerlendirerek aleyhissalatü vesselam sünnetini burada ne yapmalıyız? Burada tatbik etmeliyiz. Yani sahraya çıktığımız zaman bu tam bir fırsat. Orada herkes ayakkabısıyla ne yapar? Namaz kılar. Böylece sünnete uymuş olur. Ama e, Müslümanların yaptığı bu şekillenin yani cenaze namazında ayakkabılarını çıkarıp da üzerine basarak namaz kılmaları gerçekten bu nedir? Bu bidaattır. Bir de cenaze namazında biliyorsunuz cenaze namazı geldiği zaman... Orada bırakılıyor ve imam efendi cemaate dönüyor diyor ki filanı nasıl tanıyorsunuz? Tamam mı? İşte bak bu adam öldü gibi böyle bir şeyler söylüyor. Onlar da tabii herkes ve adetine göre artık ne diyorlarsa işte diyorlar ki hakkımız helal olsun artık bakıyorsun mesela güneyde ayrı bir adet var, doğuda ayrı bir adet var, batıda ayrı bir herkes yani hocaları onlara ne öğrettiyse onu söylüyorlar. Halbuki ve selam döneminde ve ashab döneminde kişi öldüğü zaman şöyle cemaata yönelip de bunu sormuyordun, Siz bunu nasıl tanıyorsunuz gibisi veyahut da hakkınızı helal edin veyahut da falan filan öyle bir şey yoktu. Sadece ve selam cenaze namazı cenaze mezara götürüleceği zaman ya. Orada Aleyhisselatü Vesselam şu anda diyor kardeşiniz soru ve cevapla karşı karşıya gelecek. Kardeşiniz için istiğfar ediniz. Yani dua ediniz. Sadece bunu söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Ama işte cemaata yönelip de artık ne söylüyorsa oranın adetine göre onlar da oranın adetine göre ne cevap veriyorlarsa bu da doğru değildir. İkincisi yine cenaze namazlarında biliyorsunuz şahıs mezara götürüldüğü zaman artık şimdi bu zamanlarda arabalarla götürüyorlar yani doğrusu sünnete uygun arabaya arabaya bindirmemek yani hızlı bir şekilde Müslümanlar elleri üzerinde mezara götürmek tıpkı medine mescidinde bekiha götürüldüğü gibi ve artık arabayla olsun arabanın dışında olsun dikkat ediyorsanız tekbirler getiriliyor fatihalar okuluyor salavatlar getiriliyor bütün bunlar hepsi bidattır Cenaze namazı cenaze namazı mezara götürüleceği zaman tekbir yok, tehlil yok, tesbih yok Fatiha okumak yok Kur'an'dan herhangi bir şey okumak yok veyahut alkış yapmak yok özellikle devlet devlet devlet tarafından ölen kişilere bir de ayrıca merasim yapıyorlar. Yahudi ve Hristiyanların davul çaldıkları bir de ne diyorlar ona? Zımara. Zımara. Yok Türkçe bir ismi var. Bilmiyorum. Koval mı diyor? Ne diyorlar ona? Kaval. Kaval çalıyorlar. Bir de böyle yani hazinli ne diyorlar ona? Böyle hmm. üzüntülü müzik çalıyorlar. Böyle şeyler. Bu hepsi Yahudilerden. Ve devletler ne yapıyorlar? Mesela diyelim ki başbakan öldü. Cumhurbaşkanı öldü. Veyahut da bir askerlerden birisi öldü. Ne yapıyorlar? Bu merasimi yapıyorlar. bu. Yahudi ve Hristiyanların yaptıkları şeylerdir. Bizim dinimizde öyle bir şey yok. Bütün bunlar hepsi nedir? Bütün bunlar vidaattır. Fatiha okumak yok, tekbir yok. Tekbir! Allahu Akbar! Veyahut da diyor ki, Lillahi'l Fatiha. Ondan sonra herkes Fatiha okuyor. Bu hiç hepsi, hiçbirisinin İslam'da kesinlikle yeri yoktur. Sünnette böyle bir şey yeri. Özellikle İmam Ebu Hanife Rahimahullah bu gibi şeyleri şiddetli bir şekilde inkar ediyor. Önden geçerken hocam cenaze, cenaze önden geçiyor, sen kenar dolduruyorsun. Önden, yani cemaat geçti, cenaze şey yapıyor. Ona dua etmek lazım? Yoksa herhangi bir sünnette yani var edilen... Hey, dua etmekte bir be'is yoktur. İnna lillâhu e inne ileyhi evet. râciûn gibisi, tamam mı? Evet. Ona, Müslümanlara dua, istiğfar etmek biliyorsunuz evet. matluptur. Evet. O zaman... <gülüyor> Diyor ki: "An Abi Salama Said bin Yezid قال: أنسا. Biliyorsunuz Enes radıyallahu taala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı hizmetini görüyordu. E kana sallallahu aleyhi ve sellem yusalli fi na'lihi?" "Na'am." Tamam mı? Diyor ki ve bu hadis İmam Buhari ile İmam Müslim'in rivayet ettikleri hadis. Yani bil ittifak sallallahu aleyhi ve sellem eş bu e, ayakkabılarıyla namaz kıldığı sabittir. Ve Enes radıyallahu anh en çok onunla yaşıyordu. Çünkü onun hizmet hizmetçiliğini yapıyordu. Ve ona sorduğu zaman diyor ki Na'm. Kale Na'm. yu yusallifin aleyhi aleyhissalatü vesselam. Evet dedi. Allah aleyhissalatü vesselam ayakkabılarıyla namaz kılıyordu. O zaman ister ee, cenaze namazında olsun ister cenaze namazının dışında olsun bir kişi ayakkabısıyla namaz kıldığı zaman bu sünnete uygundur sünnete aykırı değildir. Yine cenaze cenaze namazında yapılan bazı bid'atlar. Wuqufül imam وسط الرجل والمراء عند رجلها. Babam bu maalesef şiddet bizim Türkiye'de bu gibi şeylere hiç dikkat etmiyorlar bilmiyorum siz dikkat ettiniz mi hiç gördünüz mü cenaze camiye geldiği zaman tamam mı tam ortasında imam tam cenazenin ortasında duruyor artık erkek olsun kadın olsun tam cenazenin ortasında duruyor oysa ki erkek olduğu zaman tamam mı imam başı yanda duracak kadın olduğu zaman tam kalçaları izasında duracak yani şu kısım tamam mı yani sünnet budur ama erkek olsun kadın olsun ortasında durmak bu kesinlikle sünnete aykırıdır. Diyor ki: "Karasallaytu halfe'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem." Yani Samura bin Cündub, "Sallaytu halfe'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve salla ala Um Kعب, matet ve hiye nufasa." فَقَامَا Rasulullah sallallahu سَلَمْ نِسْصَلَاتِ عَلْ salatı وَسَطِهَا Vasatiha, kadının veyahut ve insanın vasatı neresi, ortası neresedir? Şu kalça kısmıdır. Kalın. Tamam mı? Göbek. Evet. Göbek evet, göbek değil, kalça kısmı. Dolayısıyla burada bu hadis İmam Bukhari, İmam Bukhari Rahmetullah'ın rivayet ettiği bir hadistir. Ve diğer bir hadiste diyor ki Kale şehittü Anes bin Malik radıyallahu anh Salla ala cenazeti Racunin fekâme İnde râsihi Başının izasında durdu. O zaman İmam veyahut Yahutte cenaze Namazını kılacak olan kişi Erkeğin ortasında değil Tamam mı? Erkeğin baş Başının izasında duracak Kadının da Kalça kısım yani ortasında duracak sünnet budur. Bunun tersini yapmak nedir? Kesinlikle bidattır. Ve biliyorsunuz her yapılan bidat yani o konuyla ilgili bir hadis varsa o hadisi ortadan kaldırmaktır. Çünkü hadis delilin karşılığında ne demiştik bundan önceki derslerimizde? Delilin karşılığında karşılığında veyahut da delilin varlığında i̇şte iştihat ve kıyas, kıyas nedir? İstaat Batıldır. Hadis var, adam gidiyor, mesela kafasına göre bir şeyler yapıyor. Ayet var, gidiyor kafasına göre bir şey yapıyor. Mesela sahabilerin sözü var, icma var, gidiyor kafasına göre bir şeyler yapıyor. <gülüyor> Ve burada İmam Ebu Hanife Allahın tam mezhebinin tersine göre <gülüyor> haliniyorlar. Dolayısıyla artık bu ister şafiiler olsun, ister hanefiler olsun, kim olursa olsun, bu aleyhissalatü vesselam'ın tatbikatına aykırı bir şey yapmak, Aleyhisselam'ın sünnetini ortada kaldırıp yerine bir data koymaktır. Bu da tabii ki din tahrifidir. Din tahrif ediliyor. Yani Aleyhisselam'ın yaptığı ve söylediği değil, onların istedikleri şekilde heva heveslerine göre yapıyorlar. Niçin yapıyorlar? Çünkü hocalarıyla beraber bilmiyorlar, cahildirler. Ve biliyorsunuz özellikle bizim Türkiye'mizde yani İmam hatip mezunu oluyor mesela ondan sonra hemen imamlığa getiriliyor. Yani her İmam hatip mezunu yani alim değil ki yani her konuda bilgili değil ki ve hep mev mevduhanlık yapıyorlar. Siz görüyorsunuz mesela bizim Türkiye'de imamların çoğu hepsinin daireleri var, arsaları var, memleleri var da yani adam normal adam maaş alıyor mesela. Diyelim ki iki bin alıyor bir arabası yok imamın arabası var, müezzinin arabası var. ve adamlar, adamlar amfi yapıyorlar. Sesli, güzel sesli olan şahısları topluyorlar ve bu gibi ölü öldüğü zaman üzerine mevlüt okuyorlar. Halbuki bizim dinimizde kişi öldüğü zaman üzerinde mevlüt okumak diye bir kaide yoktur. Daha doğrusu mevlütün kendisi bidattır. Mevlütün kendisi bidat olduğu gibi o mevlütü de bir, bir ölü üzerinde ölme, okumak yine bidattır. Ve Allah ve Resulüne isyandır. Bir de Müslümanların ceplerinde boşaltıyorlar. Adamlar böyle, böyle en güzel ses sanatçıları topluyorlar. Bir anfi kuruyorlar. Birkaç kişi işte birkaç kişi Kur'an, birkaç kişi e, ilahi bu dedikleri biliyorsunuz. Şu anda Türkiye'de okunan mevlüt ilahidir yani. İşte Osmanlılar döneminde bir kişi bir şair onu söyledi ve onu efendim tuttular. Bu sefer maalesef şiddet ibadete ibadeye ibadete, ibadete çevirdiler. O zaman bidat e, mevlut okumak mevlut mevludun kendisi bidat olduğu gibi cenazelerin üzerine de okumak bidattır ve o okutan müslümanların babalarının annelerinin hayrına bir miskazerre kadar hayır işlenmez. Niçin? Çünkü Hz. ve (s.a.v.)'in yapmadığı, ashabın yapmadığı, tabiinin yapmadığı, hatta tabi'in yapmadığı bir şey olduğu için bu gibi şeylerle amel yapmak kesinlikle caiz. Sen annene babana önüne hizmet etmek istiyorsan Allah rızası için tamam mı? Sadakalar yap hayırlar yap, vakıflar yap dua yap, istiğfar yap tamam mı? Üzerine o Kur'an okumak değil. Zaten kişi ne kadar hayır yaparsa hiç hibe etmeden annesinin babasının amel defterine yazılıyor. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki bir kişi öldüğü zaman bütün amel defterleri kapanıyor. Üç tane bunlardan birisi de salih evlattır tamam mı? İkincisi vakıflar hayır şudur budur. Üçüncüsü bir alim ilim eseri bıraktıysa ve bu gibi eserlerle amel edildiği müddetçe anne babanın amel defterine hayırlı ameller yazılıyor. O zaman bu ve vesselam'ın yapmadığı tamam mı? Bazı ameller yaparak annelerine babalarına faydalı olmak isteyim derken bilakis annelerine babalarına zarar veriyorlar. Dolayısıyla bu nedir? هُنَّ دَا بِدَاعَة طيب diyor ki salat al-raqaib salat al-raqaib diyor ki salat al-raqaib tusalla bayna ''Evvel cum'a, evvel cum'atı min şahar Recep'' ''Recep ayının ilk cumasında'' Bu regaib bizim oradan Türkiye'ye de diyorlar? ''Kandil'' diyoruz biz, evet, kandil. tamam mı? ''Recep kandili'' veyahut da ''Miraç kandili'' bu gibi kandiler. vakat kad hadeset senet 488'' Bu bidat diyor, ''448'' senesinde oldu.'' diyor. ''İbte'da'a raculun yud'a'ı bin Ebi Elhamra'' Bu bidatı oluşturan kişi diyor, kırmızı da kızılın oğlu diye bir kişi adlı, isminde heyna <gülüyor> Kadimmin Filistindeki şu andaki Filistin şehrinde faallah bir beytilmak bu adam bu namazı orada maalesef değil bir daha da bir daha atlaştırdı veta icat etti ve bu icat ettiği bir daha şu anda bir bütün İslam ülkelerinde maalesef şiddet Müslümanların şiarı olduğu, tamam mı? İllemin rahimallah. Allah Celle Celalü'n müstesna kıldığı insanlar tabii hariç. O zaman bu Rağaib gecesini kandil geceleri dedikleri kesinlikle bid'attır ve bunlara katılmamak lazım. Ve biliyorsunuz bizim Türkiye'de mesela bu gibi kandillerde işte hoca efendiler veyahut da çocuklara takka giydiriyorlar. Ondan sonra camide oturtuyorlar, halka yapıyorlar, caminin içinde neşit çekiyorlar veyahut da ilahi gibisi. E bu olmadı ve vesselam döneminde. Ya bizim dinimiz var. Bu dini dini getiren de kimdir? Evet. Allah Celle Ceyha ve Vesselam'e bu dini göndermiştir. O zaman bu dini Allah'ın kitabından ve aleyhissalatü sünnetinden almak gerekiyor. Ondan şundan bundan değil. Bakmak lazım yani bu gibi alimler, hocalar sünnete bakmaları gerekiyor. Eğer bu yapılmışsa yapmakta bir veis yoktur. Ama yapılmamışsa yapmamak lazım. Biz bundan önceki derslerimizde de demiştik ki ve vesselam'ın yaptığı yapmak sünnettir. Terk ettiği şeyi terk etmek sünnettir. Yaptığı, yap, yaptığı yapmak sünnettir. Terk ettiği terk etmek sünnettir. Yani yapmadığını yapmamak sünnettir. <gülüyor> evet. Bir de salatü'l-elfiye diye bir namaz var. Tamam mı? شعبان. Yani bu Yani Şaban'ın yarısında. meyid abi Abisalat'ül Alfiyye veyhi 100 rek'a Bu Şaban ayı 15'ü olduğu zaman bu kandiler gerçi Türkiye'de yani bu bu kadar uzun bir namaz kılmıyorlar ama mesela Cezayir'de, Tunus'ta, Magrip'te bu gibi Afrika kıtalarında bu, bu gün geldiği zaman 20 rekat şey eee 100 rekat kılıyorlar ve bu rekatı 100 rekat ne yapıyorlar? İhlas Suresi ile Kadir Gecesi e, süresinin Suresi'nin suresini bunlarda okuyorlar. Bu iki rekatta okuyorlar. 100 rekat. Peki nereden getirdin bunu? Madem ki siz Müslümansınız, İslam adına bunu yapıyorsunuz. Bir bakınız yani İslam'ın esas senedinde bu gibi şeyler var mıdır? İslam'ın senedi nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an da yok, sünnette yok. O zaman bunları da nereden çıkardınız? Ha, o zaman bu gibi namazları da yapmak ve oluşturmak nedir? Bir daattır. Ve burada İmam Süyütü'nün kitabında, قلت لهم بالحديث وبرضة إمام الباني ديركي هذا الحديث حديث ضعي موضوع ديركي عن ابن عمر رضي الله عن مرفوعا ابن عمر ما علي الله يعني عمر بن الخطاب أغلنا من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد في مئة ركعة لم يخرج من الدنيا حتى يبعث الله إليه في منامه مئة ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة وثلاثون يؤمنونه من النار ولا س وثلاثون يعصمونه من من أن يخطئ تمام وعشرة يكدون من عداه. الإمام البانديوركي هذا الحديث موضوع دير. بدك ما ماليت مشتر؟ عبد الله ابن عمرا ماليت مشتر. أرنين. ديالهم كي برد السعودية عربستان ده إن إمام كيمدر. ديالهم كي ابن بعز وابن عثمان. Bir adam bir konuşma yapıyor ve o konuşma yapan kişi de halk tarafından benimsenmesi için ne yapması gerekiyor? Hadis bilmiyor, nem ne yapmıyor? Diyor ki, Ebün Üthemin böyle dedi diyor, Ebün Bez böyle dedi diyor. Tabii Söyüde Arabistan'da herkesi Ebün Üthemin, Ebn Bez dediği zaman herkes durur. Evet. Ebün asla din adına yalan atmaz. Ebün Bez de asla din adına yalan atmaz. Ve bu adam, bu meşhur olan iki ustadın adına bu halka ne yapıyor? Yalan atıyor. Ebün Üthemin böyle söylemiş, Ebün Üthemin Ebün Bez böyle söylemiş ve da Elbani böyle söylemiş. Ve bu şekilde ne yapıyorlar? Kendini halka kabul ettirerek tabi ha Demek ki Ebün Bez söylemiş. Ve Ona inanıyorlar. Bu insan da böyle. İşte Umar, Abdullah Ebün Umar bu hadise rivayet etti derken cahil insanlar ne yapar? Allah Ebün Umar, e, İslam'da en güvenilir insandır. Tam mı? Aleyhisselatü ve ona dua etmiştir ve ashab arasında yani güvenilir bir kişidir ilminde o zaman bu hadis doğrudur. Ama bu gibi hadisleri elekten geçiren hadis üleması tamam mı? Bunu kontrol ettikten sonra senetleriyle bakıyorlar ki bu hadisin aslı yoktur. Yani Abdullah bin Umar'a iftira atılmış. Ve burada diyor ki Herkim diyor Şaban ayının tamam mı? 15 gecesinde diyor. 2 rekat namaz kılarsa ve bu şey 100 tane rekat namaz kılarsa ve her rekatta diyor. Tamam mı? Eee kul hüvallahü ehad suresini okursa diyor. O zaman Allah celle celaluhu diyor. Tamam mı? Lam yakhruj min dunya hatta yeb'ath allahu lahu 30 melek. Bu kişi bunu yaparsa diyor Allah celle celaluhu ona 30 tane melek gönderiyor. Tamam mı? ve ona rüyasında diyorlar ki 30 melek ve 30 melek de onun yani ona diyorlar ki sen cennetle müjdeleniyorsun. Yani sen cennet ehlindensin. 30 i nar ve 30 melek de ona diyorlar ki sen artık cehennem sana haramdır. Sen cehenneme girmeyeceksin ve cehenneme girmemek için biz seni ne yapacağız? Seni koruyacağız veya hatta seni cehenneme girmemek için koruyacağız. 30'u yaşım onu an yhti. Ve 30 tane melek de o kişi hayatında hata etmemesi için onu ne yapıyorlar? Hatadan, yalandan şundan bundan koruyorlar. Ve 10 ve 10 melek de onu bütün şerlerden koruyorlar. Cahil insanlar bu hadisi duydukları zaman vallahi madem ki öyledir yani senede bir sefer Şaban ayının 15. gecesinde şu namazı kılıp da bunları okuyorsak o zaman ben tamam. Cennet ehliyim. Zina da yapsam, adam da öldürsem, ne yaparsam yani hepsi fit olur gider. Ve böylece ben cennet ehlinden olurum. Cehennemden de kurtulmuş olurum. Ve bu şekilde Müslümanları din adına çıkıp da insanları bu şekilde kandırıyorlar ve bu gibi şeylerle e, Allah ve Resulüne iftira atıyorlar. İmam Gazali Rahimahullah İhya kitabında bile diyor ki hadis zayıf". Ve biliyorsunuz İhya Ülümüddin'de nice ve uydurma hadisler var. Ve Türkiye'mizde belki en çok okunan İhya Ülümüddin kitabıdır. Özellikle ehli tarikat kardeşlerimizin arasında. Yani belki Türkiye'de Hemen hemen herkesin evinde bir ihya'l-i müddin var. Bu hadisi hadis zayıf mı hocam? Mavdu'dur. Uydurma. Uydurmadır Uydurma yani. Değil mi, Heh, zayıf değil. Uydurmadır. Yani aleyhissalatü vesselam'a iftira edilmiş. Uyadınmış. Evet. Dolayısıyla ihya'l-i müddin biliyorsunuz İmam Gazali Rahimahullah ilk önce bir numara felsefeciydi. Sonra o yolu bıraktı. Tasavvufa takıldı. Sonra elhamdülillah Allah celle celaluhu ona hidayet verdi ve bu gibi yoldan da vazgeçerek ve ölünce diyorlar ki sahih -i Bukhari göğsü üzerinde öldü. Yani en son hayatında tamam mı? Bu gibi şeylerin doğru olmadığını ve ondan sonra kendisini sahih sünnete vermesiyle gerçek yolu buldu ve o şekilde vefat ettiği Rabbim Celle Celaluhu ona rahmet etsin. O zaman ihya ulumi dini okuyacak bir kişi mutlaka o kitap tahkikli olması gerekiyor. Çünkü zayıf ve uyduruk hadislerle dop dolu. Yani ihya ulumi dini okuyacağına sahih Bukhari okusun, sahih Müslüman okusun. Müslümanlar arasında bir ittifak bu iki kitabın içerisinde olan hadisler Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri olduğuna dair ittifak etmişler. Müslümanın hiç şüphesi olmadığı bir kitap. Tam mı gecesi yine o şekilde salatü'l mihraç mihraç gecesi o şekilde yine kesinlikle mihraç gecesinde yapılan ibadetler namazlar okunan siyerler çünkü o günde yapılan bütün bunlar ibadet için yapıyorlar yani Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorlar ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan bir şey sünnette yoksa o şey nedir o şey bir Toplanıyorlar bir yerde veyahut bir değerli bir insanın e, ölümünü kutluyorlar. Ve bu genelde biliyorsunuz özellikle Şiiler, Rafiziler, Maalesef-i Şedid, Müslümanlar arasında bunu bayağı çok oluşturdular. Ve diyelim ki filan adam, filan adamın gününü, ölüm gününü ihya ediyorlar. Ve toplanıyorlar bir yerde. Onun siretini okuyorlar. Biraz da namaz kılıyorlar. Belki de o günü oruçla geçiriyorlar. Bunlar ister artık, ister Resulullah ve Sellem'in gecesi olsun, ister Abu Bekir'in, ister Umar'ın, ister Üzmen'in en değerli insanların doğum gecesi veyahut da ölüm gecesi bile olsa bu gibi geceleri kutlamak kesinlikle Allah ve Resulüne masiyettir ve isyandır. Niçin? Çünkü Allah ve Sellem kendi doğum gecesini bile kutlamadı. Kendi ölüm gecesini yani onun ölüm gecesini sahabiler de kutlamadılar ve onun doğum gecesini de kutlamadılar. Tamam mı? O zaman kutlamadıysa onun vefatından sonra da onlar kutlamadıysa oza da o zaman bizim hakkımızda da bu gibi geceleri veyahut da bu gibi günleri kutlamamak ve ihya etmemek. İhya edildiği zaman da kesinlikle onun amel defterine bir miska kadar kadar Sıvap yazılmaz çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Men amile Her kim bir amel yapar yapmış olduğu amel bizim sünnetimize uygun değilse o amel makbul değil mi? O zaman senin faydalanmayacağın bir ameli niçin yapıyorsun kardeşim? Git otur orada 5 dakika Kur'an oku her okuduğun bir kelimede 10 tane hasana var. Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman kaç tane harf varsa her harf için 10 tane hasana alıyorsun. Ama kalkıp da aslı faslı olmayan bir şey okuyorsan senin amel defterine yazılmayacağı gibi yani sevap olarak belki de Allah korusun günah olarak da yazılabilir. Ve özellikle bu bidatı oluşturan ve bu bidatları oluşturan insanların amel defterlerine bu gibi Allah amel edildiği müddetçe o bidatları icat edenlerin amel defterlerine günah yazılıyor. Ve bu kişilerin yaptıkları şeyden hiçbir şey eksik olmaksızın. <gülüyor> ve diyor ki burada Salatul regaib bid'a'tum bi ittifaqa immetid din Lem yesunneha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vela ahad min khulafaih diyor Regaib gecesi diyor bu kandiller diyor tamam mı? Bütün kandiller kesinlikle ne Allah sallallahu aleyhi ve tarafından yapılmıştır Ne de ashab tarafından ne de imamlar tarafından ve la istepbha ahd men aymet el din k Malik ve Şafii ve Ahmed ve Abi bütün binar hiç bu geceleri ne yapmamışlardır ihya etmemişlerdir. Ya imammız, imamımız imamımız Abi Hanife rahim Allah ihya etmediyse biz niçin ihya ediyoruz? Ondan ondan önce sahabiler yapmadıysa biz niçin yapıyoruz? Onlardan önce Allahü Teâlâ yapmadıysa biz niçin yapıyoruz? O zaman biz hem Resulümüze aykırı hareket ediyoruz, onun ashabına aykırı hareket ediyoruz. Bir de imamımıza da aykırı hareket ediyoruz. İmamımızı bile dinlemiyoruz. O zaman herkes kafasına göre, hebevecine göre bir din edinmiş ve o dine göre ne yapıyor? İnsanları, o insanları o dine çağrı yaparak o sahte dinle amel ediyorlar. Diyor ki, وَالْحَد۪يثَ الْمَرْو۪يُّ ف۪يهَا كَذِبٌ بِإِجْمَاعٍ bir icma eyimme diyor. Ve bu konuyla ilgili diyor gösterilen hadis veya da rivayet edilen hadis İslam ümmetinin icma'ıyla diyor bu hadis yalandır ve uyduruktur. Bir de başka bir bid'at var. Salat rü'yet en nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi Allah Resulü ve Selamı rüyasında görmek istiyorsa onu görmek için özel bir namaz varmış ve birisi mesela bir Şeyh müridine diyor Mürüdür ki Şeyhim diyor ben diyor yani Allah Resulü ve bu dünyada görmedim varı bu dünyada görmediysem rüyamda görmek istiyorum öyle mi diyor evet diyor o zaman diyor şu namazı kıl başını da anlatacak diyor ki şöyle yap şöyle yap şöyle yap o zaman Allah Resulü ve Selam rüyamda göreceksin ve bir ustadımız anlatıyor. Diyor ki bir gün bir kişi bana dedi ki ben Allah Resulü Selam'ı rüyamda gördüm. Dedim ki bana anlatır mısın? Bana şöyle bir vasfeder misin? Allah Resulü nasıl gördün? İşte diyor bir tane sakalsız gördüm diyor. Tamam mı? Ve işte ben Allah Resulüm diye söyledi. Cezakallahu aleyhi ve sellem. İşte sakalsız tamam. Sakalsız tam Bir yıksız. Ondan sonra kafasına takka giymiş. Kocaman bir fistan falan. Efendim, böyle Ebu Usta diyor ki ya bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de "Peki gözleri nasıl? Burnu nasıl? Yüzü nasıl? Bütün verdiği vasfın hiçbirisi Aleyhisselam'ın siyerinde veyahut da sünnetinde onun şimalı verilen tarif değildir." Yani her şeyden önce Allah Aleyhisselatü Vesselam sakalsız ve bıyıksız değildi. Allah Aleyhisselatü Vesselam sakallıydı. Nasıl olur da bu Allah Aleyhisselatü Vesselam olur? Daha başka şah başka şahıslar daha başka e, mesela kılık kıyafetle görüyorlar. O zaman Aleyhisselatü Vesselam'ı görecek olan kişi ben gördüm dediği zaman gidiyor bir alime anlatıyor ve o alim de Aleyhisselatü sıfatını sıfatlarını iyi bildiği için bakıyor bana diyor ki söyle bana nasıl gördüm işte şöyle şöyle şöyle şöyle Eğer gerçekten o gördüğü şahıs Ali Sat ve Selam'in gerçekten vasıflarıysa o zaman diyor ki gerçekten bu Allah Resulü es-Selam'dir ama Allah Resulü bir selam bidatlarla kuraflarla görülmez ki bidat yaparak nasıl görülecek çünkü bu adam bidat yaptığı ve yuttay icat edilen o bidatları amel etmek Allah Resulü es ona kızar tıpkı hayatında onun hayatında, onun yanında veyahut da onun gördüğü veyahut da görmeyip de onun daha başka kişinin yapmış olduğu bir şey, ona nakledildiği zaman ve vesselam'ın yüzük kızararak ve orada ne yapıyordu? Kınıyordu veyahut da değiştiriyordu. İşte bu böyle değil, işte bu böyle. ve vesselam onun huzurunda, dinde olmayan bir şey yapıldığı zaman aleyhissalatü vesselam hiddetleniyordu. Ve bir gün biliyorsunuz, altın erkeklere haram kılındıktan sonra onun ashabından birisi bir baktı ki aleyhissalatü vesselam elinde altın yüzük var. Aleyhissalatü vesselam böyle hiddetlenerek kızarak gitti, yüzüğü elinden böyle çekti ve yara attı. İster misiniz ki öbür dünyada senin elinde ateşten bir kor elinde olsun. O gittikten sonra dedi ki birisi şu yüzünü al da bari. Hani takma da git sat. Hayır vallahi dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elimden çekip de attığı yüzüğü ben asla ona sahip olmak istemem dedi. Kim alırsa olsun dedi. Yani Ali satt ve sellem'in huzurunda yasakladığı bir şey olduğu zaman çok hiddetleniyordu Ali satt ve sellem azgıyordu. Peki Ali satt ve sellem'in yapmadığı bir şeyi de kalkıp da işte bu gibi namazlarla Tamam mı? Bu gibi namazları kılıp da Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek için. Nasıl da Allah Resulü Vesselam bu iba, bu bid'i ibadeti yaparak gelip de ona, gör, ona gözükecek. Bu şeye benziyor efendim. Geç, loto toto oynayıp inşallah bana çıkar demeye benziyor. Yani <gülüyor> He doğrudur. Ya yani, yani inşallah bir daha orada yani Allah yani inşallah Allah bana yardım edecek de ben işte bu. -iş Yok. Daha kötü şeyler de var. Adam çektiği zaman Rahim diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Besmele öyle yani. Ha, bu ya nasip dedikleri ne diyorlar Türkiye'de ona? Milli piyango. Ha, milli piyango gibi falan filan. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> ha, gayet normaldir. Müslümanlar gerçekten işte dinlerinde cahil oldukları için bu gibi şeyler yapıyorlar. Evet. Hadis şu arkadaşlar. Diyor ki Memin min mu'minin يصلي ليله الجمعه ركعتين يقرا في كل ركعه فاتحه الكتاب diyor tam memin herhangi bir mu'min ve yahutta bir mu'min diyor cumae gecesinde diyor iki rekat namaz kılar ve bu namazda da fatiha suresi 5 defa okuyacak ve 20 مرة قل هو الله احد 20 defa da Kulhu Allahu ahd o kürsa, sonra yasalım, sonra yani 1000 defa, ve zaman ondan sonra sallallahu Ondan sonra işte o zaman gelecek. o zaman Allah Resulü <gülüyor> sallallahu ona göz gelecek. Fakat o zaman Allah Resulü sallallahu ve ona o beni rüyasında görecek. sallallahu aleyhi ve sellem ona o ve ve her kim beni rüyasında görürse diyor gafarlallah lahu zunubehu o zaman beni rüyasında gören kişi bütün günahları affolunacak ve İmam Elbani rahimeullah diyor ki bu hadis Yüzde %1 milyon uyduruk bir hadistir. Muvduh. yani mevzuu uydurulmuş maalesef şedid. Biz de kime ma ve ve biliyorsunuz Allah Teala diyor ki benim söylemediğim bir sözü kim benim söylediğimi söylerse daha dün hayattayken yerini cehennemde hazırlasın. Hayattayken daha ölmeden önce o kişi yani yüzde yüz nedir? Yüzde yüz cehennemliktir. Ha o zaman normal bir insan aleyhinde iftira atılsa o kişi duysa ona kızar. Yani şimdi ben senin söylemediğim bir şeyi filan şahıs söyledi dersem ve benim söylediğimi de duyarsan değmeyecek mi ya sen nasıl benim aleyhimde benim söylemediğim bir sözü söylersin bu normal bir insan evet. tamam mı tabii eğer normal bir insan kızarsa tabi aleyhissalatü vesselam daha çok kızacak evet. ve onun için Allah adına aleyhissalatü vesselam adına yalan söz söylemek kesinlikle Allah ve Resulüne iftiradır evet. ve bu Allah affetmezse var ya Allah affetmezse o kişinin evet. işi çok zordur hocam evet. 50 dakika oldu. Tamam. Vakit bittiği için burada dersimize son veriyoruz. Hadevallahu aleyhi ve sellem ve barikayan levinen Muhammed ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem ve bihamdik. aleyhi ve la ve sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim ömür ve sahad verirse inşallah bu derse tekrar devam edeceğiz inşallah. Hatır diyorlar. Bu tesbih namazı hakkında olan hadis buradaki alimler yani e, zayıf olduğunu söylüyor. Vakti ne zaman e, söyleyeceğim? Ama İmam Elbani rahimallah tesbih tesbih hamza hakkında olan hadis e, İmam Elbani diyor ki sahiptir ve İbn Mubarak rahimallah İbn Öb mübarek biliyorsunuz aslı Türktür İslam Cumhuriyetlerinden ve hem hadiste alimdi hem de mücahiddi hem çok yani e, zengindi ve alimlere, ilim talebelerine, mücahitlere e, hep yardım ediyordu. Ve bulunduğu yerde kim hac yapmak istiyorsa Allah rızası için onlara hac yaptırıyordu Allah için. Ve hadiste de yani gerçekten tam güvenilir bir alimdi ve dolayısıyla Mubarak, bu hadisi tasih ediyor ve İmam Elbani de aynen ona muvaffakat ediyor ve bu tesbih namazı hakkında olan hadis sahihtir tesbih namazı şu tesbih namazı biliyorsunuz her gün kılınabilir tesbih namazı her gün kılınabilir veya da haftada bir veya da ayda bir veya da senede bir veya da ömürde bir sefer Espril tamam. namazı cemaatle bakılıyor, tek başına bakılıyor. Kişi isterse kendi kendine kılar, isterse mesela birkaç kişi ama adet hana almamak şartıyla tamam mı? Yani devamlı devamlı devamlı cemaatle değil. Biliyorsunuz nafile namazlar bazen Aleyhisselam cemaatle kılmıştır. Örneğin bir gün e, gece namazına kalkarken Ebn Abbas radiyallahu ta'ala o zaman çocuktu kendisi halasının evindeydi. Onun gecesiydi. O da oradaydı. Bir baktı ki Aleyhisselatü Vesselam namaza kalkıyor. Ebn-i Abbas daha çocuktu o zaman. O da kalktı. Abdest aldı. Ona uydu. Ve solunda durdu. Sağında duracağına solunda durdu. Çocuktur. Bilmiyor. Aleyhisselatü Vesselam şöyle kulağından tuttu. sahne çekti ve ona uydu. Ben yani <gülüyor> demedi mesela ben, bana uyma. Demedi bana uyma. Dolayısıyla halimle diyorlar ki nafile namazların bazen birkaç kişi beraber cemaatle kılmakta bir beis yoktur. Ama adet haline hmm. teravi, almamak. teravih de var. He. Teravih mesela yine o şekilde. Şey teravih insan ömründe en az bir kere kılması vaciptir şey Yok vacip değildir Sün yani sünnettir. Yani vacip değil. Her gün kılınabilir. Tesbih namazı her gün kılınabilir. Haftada bir kılınabilir. Ayda bir sefer kılınabilir. Sene de bir sefer kılınabilir. Ömür boyu esnasında bir seferde kullanabilir. Şek, yani şeklini, şeklini, nasıl, kaç rekat Şekli okunuyor, şöyle, iki rekattır. tamam mı? Tekbir, Tekbiratül İpirama aldıktan sonra ilk başlangıçta 15 defa, Subhanallah ve Alhamdulillah, Allahu Akbar, tamam mı? 15 on defa. Ondan sonra onu bitirdikten sonra he, orada ne yapıyor? Fatiha Suresini okuyor. Fatiha Suresini bitirdikten sonra bir de süre okuyor. Artık herhangi bir süre veyahutta Kur'an'dan birkaç ayet ezberinde ne varsa. Yani belli bir belli bir süre, belli ayetler okumak diye bir şey yoktur. Kur'an'dan ezberinde olan ne varsa, hatta ezberinde Kur'an'dan Fatiha'dan başka yoksa Zamm-ı Süre'yi de okumasına gerek yok. Fatiha'yı okursa yeterlidir. <gülüyor> Çünkü Fatiha'nın dışında diğer süreleri okumak sünnettir. Yani vacip değiller. Ondan sonra rükua'ya gideceğin zaman 10 defa subhanallah ve elhamdülillah vallahu ekber. Rükudan kalktığı zaman 10 defa subhanallah ve elhamdülillah vallahu ekber. Secdeye gideceği zaman 10 defa subhanallah elhamdülillah. Tabii bunlar hepsi subhan rabbil rabbiyal rab, azim denildikten sonra rükuda uh, rükuda subhan rabbiyal azim denildikten sonra secdeye de Sübhane Rabbiyel Aile denildikten sonra 10'ar defa. Yani ilk başta 15 diğerleri hepsi 10'ar, 10'ar, 10'ar, 10'ar. Sucuddan kalktığı zaman birinci suttan tekrar orada duracak ve 10 defa Sübhanallah ve Elhamdülillah ve Allahu Ekber. Allah tekrar sucude gittiği zaman tekrar Sübhane Rabbiyel Aile'den sonra subhanallah ve Elhamdülillah ve Allahu Ekber. Allah Ondan sonra kalktığı zaman ne yap tekrar subhanallah ve Elhamdülillah 10 defa ve bu şekilde her harekette de 10 defa subhanallah elhamdülillah vallahu ekber sadece başlangıçta ilk defa başlangıçta 10 defa daha fazla yapsın sıkıntı var mı? efendim daha fazla mesela 10 defadan yani daha fazla söylese tabii bir şey sıkıntı olur mu yani işte bir olur lahd olur. olur tabii ve semin yapmadı ailesat ve sem bu namazı bu şekilde kılmış ve imam elbani rahimehullah ve ibni'l Mubarek diyorlar ki bu hadis sahihtir ama Suudi Arabistan'daki hanbeli alimleri diyorlar ki bu hadis zayıftır ve tesbih namazını bidat olarak görüyorlar Hanbeliler. Ama İmam Elbani hadis konusunda biliyorsun onlardan çok daha alimdir. Ve ben e, hadis Genç. konusunda İmam evet. Elbani'nin onlardan daha alim olduğu Hı. için onun sözü benim Hocam, yanımda daha geçerlidir. Hocam şey Aslı doğru mu bilmiyorum. İmam Elbani'ye göre kadınlara bile altın haramdır diyorum. Bir görüş var mı? Yok her altın değil her altın değil. Yani Hı -hı. muallak olan altın. Burada alimler tamam mı? Muallak dedikleri yani tahliği şey yapıyorlar. E, Boyunlarına, kulaklarına falan ve da başlarına, Ayaklar. ayaklarına e, bu şekilde bu gibi şeyleri. İmam elbani bunun bir kitabı var. İsmi Kitabu'z-Zifaf. Orada adam tespit ediyor ama burada alimler ona şey yaptılar. Hatta onun öğrencilerinden bazıları da ona uymadılar. Niçin? Çünkü burada ve vesselam'ın döneminde gerçekten birçok kadın yani küpe takıyorlardı, gerdanlık takıyorlardı, bilezik takıyorlardı. Ve bunların da nesh hiç duyulmadı. Yani burada İmam Elbani Rahimallah, alimler bunu hata ettirdiler. Ve yani ben de bu konuda İmam Elbani'ye değil, diğer alimlere bu konuda inanıyorum. Yani İmam Elbani masum değildir. İmam Elbani isabet edebilir, hata edebilir. Isabet ederse iki sevap alır, hata ederse bir sevap alır. Diğer alimler yine o şekilde. Ama hadis konusunda İmam Elbani rahimallah gerçekten hadis konusunda Ebun Bez'den, Ebun Üthemin'den çok daha ileridedir. Ve biz İmam Ebun Üthemin'in kitaplarına baktığımız zaman zayıf hadislerle dolu Fetvalarına baktığımız zaman mesela zayıf hadisler çok. Çünkü İmam Ebn-i Üthemir hadisi alırken bu hadisin senetlerini kontrol etmiyor. Kitaptan alıyor. Mesela Tirmizi'den şuradan buradan yani bu gibi musnetlerden alıyor ve kendine delil olarak gösteriyor. Yani araştırmıyor sahip olunmadan. Ama İmam Elbani bir hadisi konuşacağı zaman konuşmadan önce mutlaka o hadisi ne yapıyor? O hadisin senedini görüyor. Sahihse konuşuyor. Sahihse konuşmuyor. Veyahut konuşuyorsa diyor ki bu hadis zayıftır. Hiç malbani bir hadisi öne sürdüğü zaman mutlak manada o hadisi güzel bir şekilde taramadan o hadis o hadisle konuşmaz. Yani rastgele böyle hadise alıp da konuşmaz. Ve bir hadisi tam bir şekilde güzel bir şekilde yani taramadıysa ona sorulduğu zaman diyor ki bu hadisi diyor ben diyor gereği gibi taramadım diyor. Yani elekten geçirmedim veya ta geçiremedim onun için Allahu alem zayıf olup olmadığını da sahip olup olmadığını diyor ben burada diyor tevakkuf ediyorum. Ve ben yani her üçü de her üçünün derslerine de katıldım. Mimoel Bey'in derslerine katıldım. Ötemin Übün Übünbaz'ın derslerine de katıldım elhamdülillah Rabbime şükürler olsun. Yani ben bu södy Arabistan'a geldim. Elhamdullah hem maddi yönden faydalandım hem de dini yönden faydalandım elhamdullah. Allah'a çok şükür. Ve hepsi de ustalarımızdır. Ben mesela bu bir şey söylediği zaman bakıyorum mesela hangisi isabetliyse yani Kur'an ve sünnete isabetliyse Kur'an ve sünnete en çok hangisi daha yakınsa ben ona uyuyorum o konuda. Çünkü esas benim rehberim Kur'an ve sünnettir. Şahıs değil. Şahıs hata ederse ben o şahsın hatasına katılmıyorum. Gerçek yolda budur. Yani gerçek merhaba. Hatta İmam Elbani Rahim Abdullah diyor ki şahısları kendinize imam edinmeyin. Kendinize imam edineceğiniz şey nedir? Kur'an ve sünnettir. Ve e, emir-i müminin Ali radıyallahu ta'ala anhin konuyla ilgili bir sözünü getiriyor. Ali radıyallahu ta'ala diyor ki, kişi diyor, hakkı şahısla tanıyamaz diyor. Ama kişi şahsı hak ile tanıyacak. O zaman hak şahıslarla tanınmaz. Hak, hak ile tanınır. Öyle değil mi? Bir şeyin doğru olup olmadığı Kur'an ve sünnetle tanıyacaksın. Ashabın Hazreti anlayışına göre. Efendim? Hazreti Ali mi? Ha, bu söz Hareket Hazreti Ali'nin sözüdür. Radıyallahu teala. Ve bazıları Ali'yi zikredildiği zaman bazıları kerramallahu vecu diyorlar. Bu kerramallahu vecu kesinlikle bu e, caiz değildir. Yani ashabın yani Allah onun yüzünü mübarek kılsın. Tamam mı? Sözü. Şi, şiiler, Rafiziler de Ali ve Ehl-i Beyti zikredildiği zaman ali diyorlar. Bu da doğru değildir. Ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat Resuller zikredildiği zaman onlara Selat ve selam getirilir. Resullerin dışındaki şahıslar zikredildiği zaman sahabi ise Allahu An yani Allah ondan razı olsun. Ee, sahabilerin dışında olan alimler ise onlara Rahim Allah, ey Allah'ın rahmeti onun üzerinde olsun diye bunu kaideleştirmişler Ehl-i yani Sünnet vel Cemaat, tamam mı? Veyahut bazıları işte diyorlar ki, e, İmam Ali, Abu Bekir'e İmam denilmiyor mesela, İmam Bekir'e Emir-i Muminin deniliyor. Ama İmameti sadece Ali'ye tanmış çünkü, İmam Ali'ye İmam olarak, İmam'la kabile çağırıyorsa o zaman Abu Bekir Umar onun yanında ve Üthman onun yanında İmam değildir. İmamet o zaman kimden başlıyor? Ali'den başlıyor ona göre. Oysa ki İslam ümmetinin imametin başlangıcı Abu Bekir'dir. Bu bir ittifak. Aile Sünnet ve Cemaat'ın bir ittifak. Allah Aleyhisselatü Vesselam Resul'dür. Tamam mı? Onun, aleyhisselatü Vesselam'dan sonra imamet yani vilayet Abu Bekir'den başladı. Onun vefatından sonra Müslümanlar onu seçtiler halife olarak. Dolayısıyla Resullerden sonra en hayırlı insan Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın ittifakına göre Ebu Bekir, sonra Umar, sonra Üthmen, ondan sonra Ali. Ebu Bekir ve Ömer'de ittifak ettiler. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'a Üthmen ve Ali arasında ihtilafa düştüler. Bazıları Üthmen Ali'den daha hayırlıdır diyorlar. Bazıları Ali Üthmen'den daha hayırlıdır diyor, diyen alimler var. Ama İslam, Ehl-i Sünnet ve cemaatının çoğunluğu, cumhur bu silseleye bağlı. Abu Bekir Umar, Hüthmen ve Ali. Ve bizzat Ali radıyallahu ta'ala diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra en hayırlı insanlar Abu Bakr ondan sonra Umar'dır. Ama Hüthmen'i zikretmiyor. Ve burada İmam Şafii rahimahullah'ın yanında Ali Hüthmen'den daha öne gel önde geliyor. Yani Şafii fukhasının bazıları Ali'nin Hüthmen'den daha faziletli olduğunu söylüyorlar. Bazıları da Gene şarif fukahasından bazıları Üthman'ın Ali'den daha faziletli olduğunu yani cumhur'a katılarak şey yapıyorlar. Kimlerin arasından katte sallallahu aziz diyorlar. Katte sallallahu Bu Genelde ehli tarikat kardeşlerimiz şeyhlerine söylüyorlar. Katte sırrahu diyorlar. Katte sırrahu. sirahul. Ne demek? Ne de yani? Yani sirahul yani onun onun gizli veya hatta batini sözleri veya hatta batini bilgisi gibisi. Doğru mu şey? Bu doğru değildir tabii. Yani Ebubekir bile bu söz söylenmedi. Acaba bizim yani şu anda şeyh tarikatları Bekir'den daha mı değerli? Ben soruyorum size. Örneğin Abdulkadir-i Geylani Rahimahullah biliyorsunuz gerçekten büyük bir alim ve İmam İbn Teymiyye rahimehullah diyor ki Abdulkadir-i Geylani selefi bir kişiydi diyor. Alim bir kişiydi gerçekten. Abdulkadir-i Geylani Rahimahullah hem alimdi hem de dünya konusunda çok zahit idi. Yani dünyaya hiç önem vermiyor. Kendini tamamen Allah'a vermişti. Hem ilim yönden hem ibadet yönünden. Ve bazı insanlar tuttular bunu kendilerine şeyh olarak kabul ettiler. Tıpkı şeylerin Caffar-ı Sadık'ı kendilerine imam kabul ettikleri gibi. Halbuki Caffar-ı Sadık'ı yani bunların anlayışında Şii şey değildir. Tamam mı? caffar Sadık biliyorsunuz Ali radıyallahu Teala anıhın neslindendir. Ve ehli sünnet vel cemaat onu zikrettikleri zaman radıyallahu an diyorlar. Ebu Hanife rahimahullah ondan ders, ders almış. Evet. Ebu Hanife rahimahullah Caffar-ı Sadık'tan ders almış. Tamam mı? Onu görmüş yani. Çünkü on, her ikisi de Irak'taydılar. Ve onlardan ders almış. Yani Caffar-ı Sadık radıyallahu an. Ee, İmam Ebu Hanife Rahimahullah'ın hocası, hocalarından birisi sayılıyor. Ama Ebu Hanife Rahimahullah Caferi olmadı yani. Öyle değil mi? Kendisi de değildi. He. Kendisi de zaten öyle değildi. Öbür tarafta mesela ee, İmam Şafii, Ma İmam Malik'in yanında okudu. Onun en büyük öğrencilerindendir. İmam Şafii Malik'i olmadı. Ahmet bin Hanbel Şafii'nin en ileri gelen öğrencilerindendir. Ahmet bin, bin Hanbel Şafii olmadı. Ve bütün dört mezhep taklidi inkar ediyorlar. Ancak bir mesele varsa ve o meselede sünnetten, Kur'an'dan, icmadan bir, e, onu izah edecek bir konu yoksa o zaman kalkıp da bir alimi taklit etmekte bir beys yoktur bu alimler için. Ama avam tabakası için dinini bilmeyen o zaman mutlaka güvenilir bir alimi taklit etmesi vaciptir. Yani taklit avam tabakanın işidir. Alimlerin işi değildir. Onun için alimler diyorlar ki selef alimleri diyorlar ki mezhep taassubunda olan alimler alim değiller diyor. Bunlar mukallittir diyor. Mukallit bir insan hiçbir zaman alim olamaz. Çünkü o mezhebin çizmiş olduğu çizgiye göre konuşur. Bu ilim değildir bu. İlim gerçekten Kur'an'dan ve sünnetten hüküm istinbat edip ve bunlarla amel eden ve bunları konuşan kişidir. Bunlara müştehit diyoruz biz, müştehit. Efendim? Müştehit mi diyoruz bu tür insanlara? E he, evet, bunlar müştehittir. Örneğin Ebu Hanife, İmam Şafi, bunlar hepsi müştehittir tabii, doğrudur. Asrımızda doğrudur. var mı müştehit, asrımızda yaşayan müştehit? E var tabii işte, İmam İbethemin Allah bir müştehittir, İmam Bilmez bir müştehittir, İmam Elvani bir müştehittir, alimler. Alimler bu, Kur'an ve sünneti bilen alimler hepsi, bunlar müştehittir bunlar. burada mı? Yani burada yaşadı. Ondan sonra yani aslı İmam Elbani rahim Allah aslı İbrahim. Arnavutlu. Albanya dedikleri. Yani dikkat hani ediyorsanız Elbani diyorlar ya. Elbani Araplar Elbanya diyorlar. Türkler Arnavut diyorlar. Ve Arnavut efendim. Arnavutluk diyorlar ya bu. Yani